Bu sureye ait bir nükteyi icaziyenin haşiyesidir. Nasıl bu sure beş cümlesinden dört cümlesiyle bu asrımızın dört büyük şerli inkılaplarına ve fırtınalarına manay işaretiyle bakar, aynen öyle de dört defa tekraren min şer şedde sayılmaz kelimesiyle alemi İslamca en dehşetli olan Cengiz ve Hülagü fitnesinin ve Abbasi devletinin inkraz zamanının asrına dört defa manayi işaretiyle ve makamı cifriyle bakar ve parmak basar. Evet, şeddesiz şer 500 eder, min doksanıdır. İstikbale bakan çok ayetler hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde, istikbalden haber veren imamı Ali radıyallahu an ve gavsa azam -ı Kuddise ruh dahi aynen hem bu asrımıza hem o asra bakıp haber vermişler. Gâsik'ın kap kelimeleri, bu zamana değil, belki Gâsik'ın 1161 ve kap 810 ederek, o zamanlarda ehemmiyetli maddi manevi işerlere işaret eder. Eğer beraber olsa, Miladi 1971 olur, o tarihte dehşetli bir şerden haber verir. 20 sene sonra, şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa, elbette tokatları dehşetli olacak. 11. meselenin haşiyesinin bir lahikasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetül Kürsi'nin tetinmesi olan La ikrahe fiddini qad tebeyyene rüşdü minel gay 1350 Femen yekfur bit tağut 1929 veya 1928 Ve yu'min billahi feqad 946 Risaletin Nur ismine muvafık. Bil urvetil vufka 1347. Lem fisame laha vallahu semiun alim. Allahu veliyul ladina amenu. Eğer beraber olsa 1012, eğer beraber olmazsa 945 bir şedde sayılmaz. Yuhricuhum minad zulumat ilen nur 1372 şeddesiz والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت 1417 يخرجونهم من النور الى الظلمات 1338 şiddet sayılmaz ulaike ashabun narihum fiha halidun 1295 şiddet sayılır eder Risaletun Nur'un hem iki kere ismine hem sureti mucahheresine hem tahakkukuna ve telif ve tekemmül zamanına tam tamına tevafukuyla beraber, ehli küfrün 1293 harbiyle alemi İslamın nurunu söndürmeye çalışması tarihine ve birinci harbi umumiyeden istifadeyle. 1338'de bil fiil nurdan zulümata atmak için yapılan dehşetli muahedeler tarihine tam tamına tevafuku ve içinde mükerreren nur ve zulümat karşılaştırılması ve bu mücahede imaneviyede Kur'an'ın nurundan gelen bir nur, ehli imana bir noktayı istinat olacağını manay işaretiyle işariyle haber veriyor diye kalbime ihtar edildi. Ben de mecbur oldum yazdım. Sonra baktım ki, manasının münasebeti bu asrımıza o kadar kuvvetlidir ki hiç tevafuk emaresi olmasa da yine bu ayetler her asra baktığı gibi manayı işari ile bizimle de konuşuyor kanaatım geldi. Evet, evvela başta la ikrahe fid dine kad tebeyyene ruşd cümlesi makamı cifri ve ebcedi ile 1350 tarihine parmak basar ve manayı işari ile der: Gerçi o tarihte dini dünyadan tefrik ile Dinde ikraha ve icbara ve mücahede i diniyeye ve din için silahla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan hükümetlerde bir kanunu esasi, bir düsturu siyasi oluyor ve hükümet laik cumhuriyete döner. Fakat ona mukabil manevi bir cihad-ı dini imanı tahkiki kılıncıyla olacak. Çünkü dindeki rüştü irşat ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip tebyin ve tebeyyün eden bir nur, Kur'an'dan çıkacak diye haber verip bir lemay icaz gösterir. Hem ta Halidun kelimesine kadar, Risale-i Nur'daki bütün müvazinelerin aslı, menbaı olarak, aynen o müvazeneler gibi mükerreren nur ve zulümat ve iman ve karanlıkları karşılaştırmasıyla, gizli bir emaredir ki, o tarihte bulunan cihad-ı manevi mübarezesinde büyük bir kahraman, Nur namında Risale-i Nur'dur ki, dinde bulunan yüzer tılsımları keşfeden, onun manevi elmas kılıncı, maddi kılınçlara ihtiyaç bırakmıyor. Evet, hadsiz şükürler olsun ki, 20 senedir Risale-i Nur bu ihbar-ı gaybı ve lemay icazı bilfiil fiil göstermiştir. Ve bu sırr-ı azim içindir ki, Risale-i Nur şakirtleri, dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddi mücadelelerine karışmıyorlar ve ehemmiyet vermiyorlar, ve tenezül etmiyorlar ve hakiki şakirtleri en dehşetli bir hasmına ve hakaretli tecavüzüne karşı ona der. Ey bedbaht! Ben seni idam-ı ebediden kurtarmaya ve fani hayvaniyetin en süfli ve elîm derecesinden bir bâki insaniyet saadetine çıkarmaya çalışıyorum. Sen benim ölümüme ve idamıma çalışıyorsun. Senin bu dünyada lezzetin pek az, Pek kısa ve ahirette ceza ve belaların pek çok ve pek uzundur. Ve benim ölümüm bir terhistir. Haydi defol, senin ile uğraşmam, ne yaparsan yap, der. O, zalim düşmanına hiddet değil, belki acıyor, şefkat ediyor, keşke kurtulsaydı diyerek ıslahına çalışır. Sâniyen billahi بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ vufka. <الْوُفْقَى> Bu iki kutsi cümleler, kuvvetli münasebet-i maneviye ile beraber, Makama Cifri ve Ebcedi hesabı birincisi Risaletün Nur'un ismine, ikincisi onun tahakkukuna ve tekemmülüne ve parlak fütuhatına manen ve cifren tam tamına tetabukları bir emaredir ki Risaletün Nur bu asırda bu tarihte bir ğurbetül viskadır yani çok muhkem kopmaz bir zincir ve bir hablullah'tır. Ona elini atan yapışan necat bulur diye mana-i remziyle haber verir. Salisen Allahu veliyü'l-lezina amenu cümlesi hem mana hem cifr ile Nur'a bir remzi var. Şöyle ki bu makamda perde indi, yazmaya izin verilmedi, başka zamana tehir edildi. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Haşiye: Bu nüktenin baki kısmı şimdilik yazdırılmadığının sebebi bir derece dünyaya, siyasete temasıdır. Biz de bakmaktan memnunuz. Evet, innel insâne le yedga, bu tağuta bakar ve baktırır. Sait Nursi